Evet, MİK Gaderi'deyiz. Hayvan gibi serginin açılışından bir gün önce geldik buraya. Yarın e, açılacak kolektif bir iş olduğunu söylemiştik. Çok basitçe e, hayvanların barınma, beslenme ve de sağlık e, sorununa dikkati çeken bir sergi olacak bu. Merve bizlerle beraber, yani Morkoç. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında biz hoş bulduk hoş galeriden zira e, yapıyoruz bu evet. programı. Şimdi belki de ayrıntısında konuşuruz ama hı hı. öncelikle bu nasıl diyeyim ilk başta gerekli bilgiler yani serginin ne kadar şöyle açık olacağını, kaç kişinin katıldığını ve bir de bizim de merak ettiğimiz diğer hususta sonrasında elde edilecek de hayvanların sağlık sorunları ve barınma sorunları için kullanılacağı gibi bir not vardı. Hı hı. Evet. Öncelikle bu noktalara dair 12'de açıyoruz sergiyi. yani 12 Ocak'ta, 28 Ocak'a kadar devam edecek. 47 sanatçı, ayrıca iki tane de tasarım firması var. Hı -hı. Kent tasarımlarını, tasarımlarını hiçbir ücret talep etmeden veren. Ayrıca katılımı açtıktan sonra sayı arttığı için sticker bölümü aldığımız, böyle serbest açık katılımdan gelen insanlar da var. Onların sayısı da 50'yi aşıyoruz aslında. Aşıyoruz. Tablolar var şu anda gördüğümüz evet. kadarıyla çoğunlukla öyle zaten. Çoğunlukla resim var ama enstelasyon var, heykel var hı hı. E, toy design yapan insanlar var. Sırf sticker yapan insanlar var. Hı hı. E, aslında gerçekten karma bir sergi oldu yani bir sürü ayrı mecanlar. Çünkü hani, tablolar var ama sırf resim disiplininden değil illüstrasyon disiplininden e, gelen insanlar da var. Hı hı. E, o yüzden böyle bir bir, evet. bir sürü çeşit bulabiliyorsunuz elbette. Yani evet. De. Peki ilk elden mi? ilk galeri. bu e, kim kime ulaşmaya çalışıyor onu o konuda ne söyleyebilirsiniz izleyici konusunda. Bir de çünkü belli bir gelir sağlanması ee, da düşünüyorum. Yani e, normalde şimdi biz ağırlıklı üniversite öğrencisiyiz. Hani bu işi profesyonel yapan insan sayısı bu grupta az. Hı -hı. Hani Bahadır var hani ünlü evet. ve yeşil aşk künstlerden. Biz olabildiğince çevremize yaymaya çalıştık ama tabii ki e, bizim bütçemiz ne kadar azsa bu sergilenen çoğu insanın bütçesi o kadar az olacaktı. O yüzden e, bağlantılığımızı kullanarak olabildiğince genel olarak koleksiyon yapan, iş satın alan, genç sanatları takip eden e, insanlara ulaşmaya çalıştık, büyük galerilere ulaşmaya çalıştık. E, Gazeteleri açtık ki daha fazla insan duysun... ...çünkü çok fazla katılımcı var... ...sergi gelecek insan sayısı çok fazla... ...fakat bunların birçoğu iş alabilecek... bütçe sahip insanlar değil aslında... Evet. ...ama biz de onları düşündüğümüz için... ...o yüzden bir stikr bölümü yaptık... ...sembolik olarak da bu sergiye yardım etmek isteyen... ...öğrenciler hani bir stikr alıp... <gülüyor> ...yine sergi destek olabilecekler... Ee, ...bu işi profesyonel yapan sanatçılar... ...kendi koleksiyonerlerini, isimselerlerini... ...bir şekilde uyandırdılar bu sergiye karşı... Evet. Ee, ...ve işte tanıdığım galerilere biz desteklemelerinden hani rica ettim. Onlar da mesela Exist'in iki tane sanatçısı var Nairland Yırtmaç ve Sena. Hı hı. Ee, Exist kenttesinde bunu duyurdu. Kent sanatçı burada olduğu için Rampa e, Facebook sayfasından duyurdu. Ee, hemen inanma bütün gazetelerde bu sahneye çok gösteri Evet. Yani hem sanatçı bir anlamda da galeri işbirliği gibi bir durum evet, var. kesinlikle konudur. çünkü e, bu işi tamamen bir eserlikten egodan uzaklaştırdık. Galeri Hı. sanatçıları da var profesyonel insanlarda var, var ama tamamen tek bir amaç için yaptığımız için hiçbir ego yok. Bütün Hı. alabileceğimiz tüm yardımlar için ulaşabileceğimiz herkese ulaşmaya çalıştık aslında. Hı. Şimdi bu kolektif bir sergi yanlış zaten biraz önce söylediğin 50 aşkı Hı. neredeyse sanatçı var ve şimdiye kadar konuşmamızda hep biz olarak bahsettin. Hı. Ama belki de en başa geri dönüp ben merak ettiğim için şeyi sormak istiyorum. Yani bu senin hayatında nasıl bir derde tekabül ediyordu? De sizin hayatınızda tam olarak fikrin kimden ya da kimlerden çıktığını bilmiyorum. Nasıl oldu çıkış noktası diye sorabiliriz. Yani fikir çıktı aslında. Bu 4-5 ay öncesinde tatildeydik. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Birisi olarak hayvanlara yardım etmeye çalışan bir insanım. Soluktan buldum manları, toplayıp eteğin yere götürüyorum. İşte e, intern üzerinden takip ediyorum eğer ev arayan hayvanlar varsa madde bir şekilde hani tıbbi ihtiyaçlarına madde bir destek arıyorlarsa olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum ama e, nasıl söyleyeyim artık e, soğuktan alıp veterine götürdüğüm hayvan bu, bekliyorsunuz iyileşmesini ölüyor yani bunların sayısını unutmuyorsunuz bu getki sizin için çoğalmış oluyor e, ben psikolojikman çok etiklenmeye başladım artık beni çok yıpratmaya başlamıştı şey. i̇şte, evet hayvanı alıyorum tek başıma götürüyorum ölüyor ya da biri iyileşiyor ikisi iyileşiyor biri ev buluyor yarısı ev bulamıyor <Gülüyor> ve hani Tek başına bir şey olmuyor. İstediğiniz kadar yapın, bütün gücünüzü sarf edin. bir kişiyle olacak bir şey değil. Bir hayvanı fotoğraflarla yapabileceğiniz bir şey değil. O yüzden hani, ben resim yapıyorum. Çevremde de çok fazla rotada insanlar var. En mantıksız bir sergi yapmak diye düşündüm. Hı -hı. Ee, bu kadar gücün tam etmişmiş ama insanların destek vereceğini az az çok hani düşündüm tabii ki. yani onu umut ettik ki. yani bir sürü insan toplan olsun. gerçekten de öyle oldu. Hı -hı. Ee, bir yandan da hani sif bir sergilik kalmasın hani tabii insanlar sırf ser Sergiye katılmak için de çok istekli olan insanlar var eminim hani kimseyi suçlamak falan değil ama hani çok herkes inanılmaz duyarlı ve gerçekten bugün bekliyormuş gibi de bir aslında tablo çizilmesin. Çünkü bugüne kadar niye yapılmadı o da çok büyük bir soru işaret hani evet. ben aslında çok sosyal çevresi olan böyle bunlarla koşturup küratör olayım böyle merakları olan bir insan değil mi? hatta keşke hiç bana kalmasaydı bu iş ve başkaları uğraşsaydı ve ben sadece resim yapsaydım. Ama hani daha fazla da bekleyemedim açıkçası. Çünkü yapmıyor yani. insanlar yapacak bir şey yok. Hı hı. O yüzden ben öyle bir şey kalkmış oldum ama Miklilir Hema kabiliyette destek vardı. Yani 47 saat olduk insanlar destek vardı. Hı. Hani e, ne bileyim genel yaşantısı artık kılıplaşmış böyle yaş ilerlemiş insanlar için fikirlerini, hayat biçimlerini değiştirmek belki daha zor ama 20'li yaşlarda insanlar en azından hayvan hakları açısından bir, e, konusunda biraz daha duyarlı olmayı etmek için bence iyi bir adım çünkü bu bir başlangıç olsun bundan sonra belki seminerler, workshoplar da düşünüyoruz. Hı hı. E, hayvan seviyorum deyip evinde hayvan bakan kedi bakan, her öğrencivinde bir kedi vardır hani ama bunun çok bilinçsiz hayvan sevdik var hani Türkiye'de e, en tehlikeli ise bu sanırım hani hayvanlar iletişimimiz olmasından daha tehlikeli. E, bir, bir hayvan aldığınız zaman bir 15 yıl ona bakacağınızın e, hani düşüncesine insanlar şey yapmayı idrak edemiyor. Hayvanı alıyorlar bir süre sonra bir nedenden dolayı sıkılıyorlar, rahat ediyor ya da onları hayvanlar sokakları bırakılıyor. bırakılıyor. İnsanlar işte hediye olsun diye, işte ayrıldığı, barışmak için falan pet shoplardan bir sürü bir sürü hayvan alıyor. Bu hayvanlar bir süre sonra sevgililer ayrılınca, çocuklar büyürünce, sıkılınca hayvanlar sokak bırakılıyor. Zaten pet çok yani barınak da vardı. Barınakları gidin bakın hayvanların çok büyük çoğunluğu cins hayvanlar. <gülüyor> Safkan bir sürü köpek, kedi bulabiliyorsunuz. Eee Tamamen bilinçsiz hayvansevarlıkla alakalı bir şey. İnsanlar e, hediyelik eşyağı gibi çünkü hep sahiplenme isteği var yani. Her şey benim olsun. Böyle evde bakayım, evcilleştireyim bakayım. Hani hayvansevarlık sadece evini alıp o kediyi kurtarmak, köpeği kurtarmak değil aslında. Hani bazı insanlar çok duracağını ben alayım falan e, gibi bakıyor ama hani şunu düşünüyor o pechoptan her alınan bir hayvan için o hayvanın geri konulması için aslında para ödemiş oluyorsunuz. Yani her zaman bir hayvan aldığınızda o kesinlikle yerine gelirse konacak ve onun parasını siz karşılıyorsunuz. E, böyle bu konularda insanlar insan azından geçkin hani biraz daha hani bilinçlendirmek adına aslında bir adım olsun istedik. E, Umarım da olur yani. Evet en azından duyarlık kazandı. Evet umarım. Bir de şey barınak mevzu esasında hı hı. Oraya, oraya da değinebiliriz. Hı hı. Yani şimdi bu serginin e, geliri barınma sorunu e, Bu ile e, alakalıydı? Yani bu sergin geliri aslında barınak iyileştirmesi üzerine. Hı hı. E, barınakların hem gönülleri yani kendi sitelerinde de yazarlar. Hem gönüller hem de acil ihtiyaçlı siteleri vardır. Onların karşılanmasını beklerler. Ee, bizim önceliğimiz zaten var olan barınakların durumlarını iyileştirmek üzerine matımız Zaten çok fazla barınak var. Yeni bir barınak ya da yeni bir barınma yeri yerine olan barınakların durumunu iyileştirmek daha mantıklı bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. O yüzden e, birincisi işte kış aylarındayız Birincisi o barınakların en azından yapısı olarak belki hani durumunu iyileştirmek mama sıkıntısı çok var en azından dev olunacak bir miktar hani mama vermek ve acil ilaç istedir. çünkü çok fazla kısırlaşmalar yapılıyor. fakat kısırlaşmamız için de tıbbi müdahale maalesef çok fazla yapılamıyor yani hayvanlar topluca geliyor yani onları kısırlaştırıp o kadar çünkü bütçe ayırabiliyorlar ve hayvan geri geri kalını hani barınakları kapatılıyor Onun geri diğer tıbbi rahatsızlıkları için pek bir şey yapılamıyor özellikle yavru hayvanlar için daha da sıkıntılı bir dönem. Hı hı. E, belirli düzeylerde onların e, onlara acil ihtiyaçları olan işte ilaçları, iğneleri falan temin etmeye evet. çalışacağız. Hı hı. Bir yandan da sürekli olan bir sorundan bahsediyoruz. Evet, bir bu yandan... sürekli. Hani bizim verdiğimiz mamut menen bir 4-5 ay içerisinde tamamen tükenmiş olacak. Hı hı. Zaten bunu devamlı hale getirmek isteğimiz hı hı. bu nedenlerden dolayı. Hı hı. Çünkü. E, hani, Fiyat konusunda falan bir fikrim yoktu. Geçenlerde e, internetin okudum bir barınak e, yardımı olmuş. Kaç ton? 5 ton mama almışlar. 15 bin lira 20'şer kiloluk 250 çuval mama alabilmişler. Mesela bu bizim için güzel bir şey oldu. Kıstas oldu. Hı hı. E, yani 15 bin lira ulaşırsak bu 15 binların belli bir kısmı kuru mama... Belli kısmında e, çok istiyorlar. Yani onlar daha rahat kullanılabilecek işte makarna depolanabilir ucuz ve daha fazla hayvana hani en azından doymalarını yönelik verebilecekleri e, böyle işte kur gıdalar almayı düşünüyoruz. Hı hı. Ve dediğim gibi özellikle yavru hayvanlar için evet. ilaçlar hı hı. olacak. Peki Sıra. belirli bir dönem dışında bunun sence sürerli nasıl olacak? Çünkü biraz önce zaten söyledin Hı -hı. atölyeler olacak. Bir de Hı -hı. E, yani tanıtımında sergin tanıtımında okuduğum kadarıyla farklı şeylere gitme olasılığı da var bu serginin. Yani bu evet. devamı bu sürecin devamı nasıl olacak gibi görünüyor şimdilik. E, yani e, bu ilgi çok artınca biz zaten yaz-kış dönemlerinde çünkü yaz sıcakları çok büyük bir problem oluyor. Hem yaz hem kış zamanı ayda bir İstanbul'unu gerçekleştiremedik ama. E, Kabımızın bir kısmında hep böyle insan dışındaki şeylere gitmek vardı. Madem böyle bir e, ilgi gördük, eğer kazancımız da doğru orantılı olursa kesinlikle gitmek istiyoruz. Bir, yani yaklaşık yarım saat önce Bursa'dan bir telefon aldı Elif. E, ve Bursa'da bizim tamamen e, konaklamamızı, oradaki e, sergilememizi karşılamak, gönüllü olmak isteyen insanlar çıktı. Yani siz Bursa'ya gelin sergileyin, biz size şey yapacağız, yer ayıracağız diye insanlar oldu. Evet ve niye, bu sergi katılan insanlarla İslam dışında yaşayan Eskişehir, Eskişehir'de okuyan Ankara'da okuyan, işte İzmir'de okuyan insanlar var oradaki bağlantılarını, üniversite bağlantılarını kullanıp bize destek olmak isteyen çok fazla insanlar hı. açıkçası hı hı. Ee, workshop fikri de şöyle ilerledi aslında bu sergi devamından önceydi bir hayvan evleri workshop yapmayı düşündüm ee, hem çok kreatif şeyler çıkabilir ee, yap, yani kuş, köpek ve kedevleri evleri yapıp sokaklara ve barınaklara bırakacağız yani ağaçlara yerleştireceğiz yani bununla da hedef aslında şöyle, normalde belki sokaktaki hayvanlara çok fazla düzenli yardım etmeyen bir olabilirsiniz ama bu workshop'a gelip bir ev yapan bir tasarımcı muhtemelen kendi mahallesine yerleştirmek isteyecektir çünkü kendi ürünü. Hı hı. Şimdi siz onu kendi mahallesine yerleştiriyorsunuz, iki gün sonra o evi birçok kedi zaten sahiplenmiş olacak. Siz onu gördüğünüz zaman otomikman ev sahibi gibi ona yardım etmeyi isteği uyandıracaktır düşünüyorum. Hani en azından kendi yaptığı evde yaşayan hayvanların hı hı. ...yemeklerini bilmem mi, falan işte hı hı. takip eder eder... ...böyle bir başlangıç olur en azından... ...kendi yaptığı evdeki... ...hani kendileri bakmak bir başlangıç olur... ...ve bu genel bir dönüşür... ...çünkü... Hayvanların yardımı insanların günlük rutinine sokmamız gerekiyor aslında. Yani evet. bu arada çıkan evet. işte sergilerle işte gösterilerle olacak bir şey değil. Evet. Bu zaten genel bir anlayış olmalı. Zaten bu bizim rutinimizin bir parçası olmalı. Hani bu sergiler de bunun için bir evet. başlangıç olsun istedik. Evet. Sergi bu arada Mikkale'de hatırlatalım. Evet. Ayın 12'sinde evet. e, açılıyor ve 28 mi demiştik? Evet, 28. Evet, 28. <gülüyor> Kimseyi göre 28. Evet, 28'ine <gülüyor> kadar devam ediyor. <gülüyor> Evet biraz önce aslında söylediğin epey ilginç geldi bana. Yani bu hayvan evleri, kuş kedeleri, mahallelerdeki bir yandan hani barınaklara da ilginç bir alternatif Hı -hı. olabilir. Çünkü şu anda hani var olan durum içinde Hı -hı. barınaklara yardım yapmak Hı -hı. tabii ki de en somut hedef Hı -hı. gibi görünse de bir yandan hani genel olarak Türkiye'de ve diğer ülkelerde de belki vardır ama özellikle İstanbul'da da barınaklarda da epey sorunlu bazı barınaklar tabii hepsinden bahsetmiyorum ama epey sorunlu gidişatlar var. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliği açısından hani mahalle mahalle daha küçük daha yerel halde sonuçta Sokak hayvanlarından bahsediyorsak Hı -hı. eğer bu da epey ilginç geldi bana yani güzel olacağı benzer, yani, eğer Şimdi olabilirse. şöyle bir yanılgı var yani Avrupa'da düşündüğünüz zaman sokaklarda çok fazla kedi göbek görmüyorsunuz evet. Genelde insanlar çünkü hayvanları ailelerine ve kendi yaşayanlarını çok fazla zaten sokmuş yani Bu döngüyü rahatlatmış halde yaşıyorlar Hı -hı. Ee, yani benim şahsi derdim sokaklarda hiçbir hayvan kalmasın ve hani sadece barınaklarda veya evlerde yaşasınlar Hı. değil. Ee, sokaklarda hayvanlar olsun sonuçta bu ekolojik sistemin parçası onları. Ama e, ne insanları sokakla eski bağlantısı var ne de insanların hayvanlarla bir Hı. bağlantısı kaldı. Eskiden insanlar mahallesindeki kediye köpeğe sahip çıkardı. Mahallenin dilisine de sahip çıkardı. Çünkü bir mahalle kültürü vardı. Şimdi artık hiç kimse kendi sokağıyla ilgilenmiyor. Yani insanlar sitelerde yaşıyor yan komşusunu tanımıyor. Bırakın sokaktaki köpeği yardım etsin. Hı -hı. Hem barınaklardaki durumunu iyileştirilmesi kadar sokaktaki hayvanların da yaşam şartlarının kalitesini yükseltmek de çok önemli. Onlar kendi döngülerinin içinde barınakları kapatmak zorunda kalmadan da yaşayabilmeleri gerekiyor. Hı -hı. O yüzden e, bu evler bu konuda güzel başlangıç olarak düşünüyoruz. Hı -hı. Bir de bir şey sormak istiyorum aslında hani hayvanlara bakışın bir şekilde Hı -hı. ya da duyarlılığın sürekli kılınması ya da günlük rutinin içinde esasında bu Hı -hı. Hayvanlarla beraber yaşadığımıza dair fikrim de bir kere daha belki gözden geçirmesi Hı -hı. herkes tarafından gerekti. bunu parallel olarak esasında şimdi aklımda şey de vardı yani sanatçı listesine baktığımda hani hepsini tan tanımıyoruz, tanımıyorum ama Hı -hı. çünkü zaten 50 tanesi tanısam bile belki <gülüyor> algılayamayabilirdim ama gördüğüm kadarıyla sen de onu teyit ettin zaten Hı -hı. genç bir kuşak. En Hı -hı. azından e bunu yapanlar. Hani bu açıdan şu kısım da ilginç geliyor. zaten. E halihazırda iş, iş yapan, Hı -hı. işlerini öğrenen ve geliştiren ve Hı -hı. olgunlaştıran insanlardan bahsediyoruz. Bu anlamda böyle bir meselenin yani doğrudan hayatın içinde içinden bir meselenin e, böyle bir pratiğe dönüşmüş olması hakkında hani e, ne düşünüyorsun? İnsanlar açısından nasıl bir önem var mesela hayvan hakları ya da hayvan Hı -hı. sorunu gibi bir meselenin Hı -hı. sonuçta tablolara, ilustrasyonlara dönüşmesinden bahsediyoruz genel olarak bu insanların daha doğrusu sanat üretenlerin hı hı. hani evlerine çekilip bağlantısız iş yapmalarından başka türlü bir model gibi de görülebiliyor evet. onu sormak istedim. Yani, yani olayın benden çıkmasından dolayı böyle bir kadro oluşmuş olabilir. Hı. Belki başka bir insan başka bir kürotör başka belli bir kişiyi birleştirebildim. Şimdi ben öğrenciyim. Aynı zamanda resim yapıyorum. Aynı zamanda sokak sanatçısıyım. Yani sokak Benim çevremde çok fazla gravity sokak sanatçısı var. Hı hı. ve Biz komşuz hepimiz birbirimize yakın yaşıyoruz. Şimdi ben bu sergi fikrini bulduğum an büyük hı hı. büyük sanatçılara gitmekten önce hemen yakınımdaki insanları çekiştirdim açıkçası. Bu sergi daha önce hiç sergiye katılmamış insanlar var. Hiç. Hı hı. Bu yani sırf para kazanmak nedeniyle olmadığı için Böyle çekip bu sergi aldığım insanlar Artık bu sergiden sonra Başka düşünmeye başlayacaklar Buradaki 50 insanın belki 30'u e, Hayvan haklarını hayatında Başka bir konuma Hayvanlar hayatında başka bir konuma sokmuş olacak Daha şimdiden evet. Çünkü normalde herhangi birbirinden dolayı iş yapmamış, üretmemiş, sergileri katılmış insanlar bile Gece gündüz oturup gerçekten inanın Bu sergi için iş ürettiler Birçok insan ellerindeki işleri abi, Bu sergi vasıtasıyla bitirdik diyorlar Yani öyle evet. şeyler var e, dediğim gibi sırf para kazanmak değil derdimiz bunu hem katılımcıları hem de bu sergilen insanları yani bu genel mantığı böyle kafalarının bir hafif böyle bir çiziktirmek e, o yüzden bak çok büyük sanatçılar daha büyük paralar toplayabilirdik ama benim umudum bu katılan insanların bizden bağımsız da olsa e, bu eylemlerine devam etmeleri. Belki e, biz bursu yaparken başka bir grup İstanbul'da bir sergi daha düzenler. Yani bu sergi dedi kanlı bir. Mesela benim çevremde bir sürü isim arkadaşım var ve şeyler biz neler yapabiliriz hani niye bize iş çıkarmadınız, biz çizemiyoruz da demiyoruz. Bir konser fikrimiz var ve bundan sonra bir festivale dönüşme gibi bir fikrimiz var. Aramızda oturup konuşuyoruz. Hatta konser ve konserleri de fişe geldi aklımıza. Normalde hep e, amatör gruplar arkadaşların kapıya yazar ve genelde hiç kimse bilet parası ödemez. Hani o yüzden şey dedik insanlar konser mümama işte atıyorum bir bilet 15 milyonsa üç konser ve mamaya karşı geliyorsa insanlar sadece konser mümama ile gelsinler işte müzik dinlemeye ve sonunda biz onun fotoğrafını da çekelim ve bir yığıma, bir mamamız olsun ve belki bileyim, bir iki mekan bize ayda veya iki ayda bir, bir bir gecelik bir konser e, izni verir hani böyle evet. ilerleyebiliriz gibi gibi fikri, fikri, fikrin yayılmasında en azından <gülüyor> evet evet yavaşça yani sırf, e, Çizerleri derle olmasın zorunda değil, bir sürü müzisyen de hani en yukarısın evet. altında koymak isteyeceğiz, onları da fırsat alacağız. Evet. Peki ben e, bir de Mert'e soru sormak Tabii. istiyorum. Evet. Mert hükümen de bu arada işini <gülüyor> yerleştiriyor diyebiliriz. Esasında dinleyiciler tanıyordur büyük olasılıkla. Açıklandı programcısı adına. Yani. Merhaba Mert. Merhaba. Sanırım. Evet, hayvan gibi sergi yarın açılacak. Senin evet. şans eseri yakaladık burada. <gülüyor> Sen neler söylersin evet. bu şeyi? Ben e, özellikle katılım konusunda bayağı e, motiveyim. Yani çok kişi geliyor buraya ve çok Hı -hı. Sa, iş satılacak ve nereye gideceği belli o, olduğu için böyle bir hype yaratıldı ve evet. bundan aşırı e, mutluyum ve onunla, onun gazıyla işte bir gecede falan bitirdim işimi mesela. Normalde yapmadım Mervendi'nin bahsettiği şey oydu yani. Mervendi çevresindeki insanlar ne biraz uşağın geç yapmasam mı falan Hı. diye bir motivasyon kaynağı bulamayan insanlar ve hani herkes somut için bir olunca. somut bir şey buldu, motivasyon kaynağı buldu ve bu konuda bayağı umutlandım. Onun Hı. haricinde göreceğiz bakalım yarın içine heyecanlıyım yani. Biz de öyle aslında. Daha işlerde tamasılmadı asılmadı gerçi. Evet. Şimdi i̇şte işte o sorunumuz yani. var mesela. Şu an. Evet. Sonuçta 50, 50 kişinin somut bir hedef e, vesilesiyle bir araya gelmesi. De, de gerçekten dediğin gibi hani o sıkıntı hali var ya ne yapacağım durumu. Bu Tam kadar... bir havuç konuldu yani önünüze. Çok tatlı ve evet. Peki Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet işler asılırken Elif Çevik de tabi burada MİK Galeri'den. E, galeri tarafıyla da konuşmak istedik. E, MİK'in daha önce de ilginç sergileri olduğunu hatırlıyoruz. Ee, mesela ben şey hatırlıyorum el yapımı e, film afişlerini hatırlıyorum ya da başka çok da esasında büyük e, sanat işleri diyemeyeceğimiz ama tam da belli bir sürü jenerasyona kesime hitap eden spesifik işlerde bunlar. Hayvan gibi sergi sizin için niye önemli onu merak ediyoruz. E, Niyeti çok güzel bir sergi bir de Mink'in ilk sosyal sorumluluk sergisi o yüzden bizim için çok çok daha değerli. E, MİLK bugüne kadar gerçekten hiç ticari amaç odaklı olmadı. E, hep yaptığı projelerle isminden bahsettirdi. Hı hı. Bu projenin de aslında bizim için önemi bu. Motivasyon çok yüksek. Hı hı. O yüzden çok seviyoruz, çok değer veriyoruz ve umarım daha da büyüterek, daha da çoğalarak evet. devam edebiliriz. Evet. <gülüyor> Bir de şeyi sonunda çok erzem bulduk milki tam olarak nerede bir tarif alsak evet. dinleyiciler için e, bu çok güzel bir soru oldu çünkü bulmakta çok zorlanıyorlar evet. e, Tünel Meydanı'ndan Galata Hı -hı. Kulesi'ne doğru inerken Müzikçiler Caddesi'nde soldan ikinci sokağa dönüyorsunuz çıkmaz sokaktır evet. hemen milki görüyorsunuz Evet balkon çıkmazıydı değil balkon mi? Çıkmazı. balkon evet. çıkmazı biraz <gülüyor> iyi dinleyince zaten yokuşun evet. aşağısında <gülüyor> milki görünüyor peki teşekkürler Daha teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> bir <an> <gülüyor> evet bir Merve siz epey yoğunsunuz. Onu görüyoruz. Az kaldı zaten açılışında. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eklemek ediyoruz. istediğin. Eklemek istediğimiz e, sergimiz 28'e kadar devam ediyor. Hani herkese bekliyoruz. <gülüyor> Maddi manevi destek veremeyecek herkese. Ve e, belki çok konularla alakası olmayacak ama ee, en azından genç kesimi, en azından genç kesimi hayvanlar konusu biraz daha duyarlı olmayı davet ediyoruz. Lütfen, lütfen boyunaklarda yuva bekleyen bir sürü sahip hayvan varken lütfen peşikliklerden hayvan satın alın. Bu kadar. Teşekkür üzere. Görüşmek üzere.